ve Muhammed, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulü ve Nebiyye. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizleri ekran başından dinleyen ve de izleyen kardeşlerimiz, Allah subhanehu ve teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. kısa bir aranın ardından bizleri tekrar Kur'an'ı, ı Azimuşşan'ı anlamak adına, Allah subhanahu wa taala'nın vahyine kulak vermek adına, hayatımıza intikal ettirmek adına bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu wa taala'ya hamdolsun. Rabb-i Teala buraya gelmek için sarf etmiş olduğunuz bütün Gayretlerinizi zayi etmesin. Katında ecirle muamele buyursun inşallah. Değerli kardeşlerimiz, hatırladığınız üzere 30. ayeti Celile-i kalmıştık. Tabi ayetlerin birbirleriyle bağlantısı olması hasebiyle bir önceki ayeti kerimelere şöyle dönüp bir hatırlayacak olursak eğer Allah subhanehu ve teala 27, 28, 29. ayet-i kerimelerinde, konsept bütünlüğünde söylüyorum. Sizin de hatırlayacağınız üzere, hüsrana uğramamanın reçetesini Allah bize tevdi etmişti. Demişti ki subhanehu ve teala, hüsrana uğramak istemiyor musun? Şunlara, şunlara, şunlara dikkat edeceksin. Hani üç tane hususu, altını, kara kalemle çize çize dersimizi işlemiştik hatırlayın. Bunları yaparsanız hüsrana uğrarsanız bunlardan da kaçınırsanız bunları da yapmaz iseniz nedir? Hüsrana uğrayanlardan olmazsınız. Ayet-i Kerimeleri bu minvalde işlemiştik. Ve Allah ve Teala kudretini ifade etmek adına, tebiyin etmek adına kainatı da nasıl yarattığını bizlere 29. ayeti kerimede beyan buyurmuştu. 30. ayeti kerimede yani bugün dersimizin ayet numarası olan 30. ayeti de Allah Subhanahu ve Teala arzı göğü yarattıktan sonra meleklerle gerçekleştirmiş olduğu bir konuşmayı Animasyon tabir yerindeyse şeklinde bize Allah Subhanahu ve Teala beyan ediyor. Ayet-i kerimesinde açıklıyor. Diyor ki ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz qala rabbuka lil melaiketi inni ja'ilun fil Ben hani Rabbin şimdi Aleyhissalatu vesselam'a iniyor ya vahi. Ona söylüyor. Muhammed Aleyhissalatu Vesselamla konuşuyor Allah. Diyor ki hani ve iz qala senin Rabbin meleklere ben Allah'ın arzında bir halife yaratacağım dediğinde qalu etec'alu fiha men yufsidu ve yasfikud dima' melekler de hemen cevap vermişti. Ya Rabbi yeryüzünde ifsat çıkaracak Yeryüzünü fesada boğacak وَيَصْفِكُدِّمَا Kan akıtacak bir unsur mu yaratacaksın? وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ Biz seni tesbih ediyoruz zaten. Yani sen tesbih edecek, seni anacak, seni hatırlayacak, sana kulluk edecek, sana ibadet edecek, birazdan konuşacağız. Bazı sorumlulukların yerine getirecek birisini mi yaratacaksın? Biz yapıyoruz ya zaten bu işi. Kâle Allah Azza ve Celle, ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. İni alemu mela dalemun. Ve 30. ayeti kerime bu şekilde nihayete eriyor. Tabi bu ayeti kerimeye tefsir kitaplarına müracaat ettiğiniz zaman. Şimdiye kadar Bakara suresinde işlediğimiz ayetlerle hacmini kıyas ettiğiniz zaman en çok bu ayeti kerime hacim olarak yer kaplar. Niye? Meleklerle konuşma vardır. Melekler nerede durmuştur? Melekler nereyi işgal etmiştir? Nasıl konuşmuştur? Allah işte tam olarak halifeden neyi kastetmiştir? Böyle yani abartmıyorum onlarca sayfa tutmuştur bu tefsir ama biz bugün bu ayetin bize bir mesajı var her ayette olduğu gibi kardeşlerim buraya geldik tefsirul furkanın maksadı Allah'ın mesajlarından kendimize azık edinmektir bu dersi biz bunun için işliyoruz yoksa biz bunu teoride asılı kalan bir tefsir formatına dönüştürmek isteseydik Burada toplanmazdık. Ama Allah bize bir mesaj beyan etmiş. Allah'ın bize bir buyruğu var. Azımızı alıp gideceğiz. Öyleyse kerim kardeşlerim bu ayeti kerimenin bize yönelik mesajlarını anlamaya çalışacağız. Tabii ki hepinizin de ilgisini çektiği üzere bu ayeti kerimede belki üzeri başka bir ifadeyle altı çizilmesi gereken husus hilafet kavramıdır şimdi eğer ki bunu konsept bütünlüğünde değerlendirecek olursak kardeşlerim bu halifeye veya hilafet konusuna buradaki halife manasına ben yeryüzünde bir halife yaratacağım bu ayetin içerisinde olan halife kavramını iki manada toplayabiliriz bir genel iki özel Tekrar ediyorum. Bir genel, iki özel. Şimdi genel manasına şöyle denilebilir. Halife kelimesini, kavramını yatıralım masaya. Belki ben abartmıyorum, yüzlerce mana çıkar. Arap lisanında. Ama bu ayet-i kerimede Allah, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım derken, müfessirler kafa yormuşlar, ilim yapmışlar. Demişler ki Allah... Yaratacağı bu halifeden murat etmiş olduğu ne olabilir? Ben de diyorum ki, üzerinde baktığımız zaman bunu iki manada topluyoruz. Genel ve özel. Genel manası şu, yeryüzünde ömür süren, orayı imar eden, ard diyor ya, yeryüzü, orayı ıslah eden ve nesillerden nesillere süre gelen, İnsanoğlu serüvenine hilafe denir. Halife denir. Özür diliyorum. Nesillerden nesillere devam ede gelen insanoğlu serüvenine halife denir. Çünkü halife bir şeyin mirasçısıdır. Ben bu yeryüzünü neslime miras bırakacağım. Öyle değil mi kardeşlerim? Öyle değil mi? Dedelerimiz kime bıraktı? Babalarımıza. Babalarımız bize, biz de bizim zürriyetlerimize. Genel manası budur. Genel manasının içerisinde bir diğer mana daha nedir? Halife kelimesi sorumluluk ve tasarruf hakkına sahip olmak demektir. Bunu da not edin lütfen. Tasarruf hakkına sahip olmak çünkü mirasçı kendisine miras kalan hangi hakka sahip olur? tasarruf hakkına sahip olur. Nedir? En nihayetinde tasarruf hakkına sahip olan aynı zamanda nedir? Sorumludur. Şimdi bu genel manayı verdikten sonra bir de özel manayı vereceğim. Ondan sonra genel ve özele ilişkin birkaç konuyu açacağım inşallah kardeşlerim. Peki hocam, bu konu vaziyet uzayacak gibi. Doğru mu? Doğru. Bugün biz halife konusunu inşaallahu rahman etüt etmiş bir vaziyette dersi terk etmiş olacağız. Önemli mi? Evet. Bugün iyi ya da kötü, müsbet ya da menfi her yerde hilafet konuşuluyor. Birazdan inşaallah Kurtubi'nin bu konuyla alakalı ifadelerine yer vereceğim. Subhanallah. Etkilenmemek mümkün değil. Ama inşallah birazdan gelecek. Özel manasını söyleyeyim de. Özel manasında şunu söylemek mümkün kardeşlerim. Yeryüzünün halifesi demek, yeryüzünün yöneticisi demek. Peki hocam, nereden çıktı bu mana? Sa'd suresi 26. ayeti Celile'den çıktı. Allah khalife ve hilafet kavramını Kur'an'ın birçok yerinde kullanmıştır. Davud aleyhisselama seslenmiştir bu sefer Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Davudu İnna cealnake khalifeten fil ard Ey Davud Bakın Allah Herhangi gönderdiği peygamberlerden bir tanesi olan Davud'a sesleniyor. Ya Davudu inna cealneke halifeten fil ard. Fahkum beynennâse bil hak. Allah Allah. İnsanlar arasında hak ile hükmet ey Davud çünkü biz seni yeryüzüne halife olarak gönderdik. Özel manası budur. Birazdan bu özelliği biz biraz daha özelleştireceğiz Teala. Ama dedim ya genel manaya ilişkin bir şeyler söylemek istiyorum. Ne dedim? Hatırlayın genel manaya şunu şuna yer vermiştik. Dedik ki: Tasarruf hakkına sahip olmak ve tasarruflarından ötürü sorumlu olmak. Şimdi biz Görüyoruz, nesillerden nesillere insan oğlu serüveni dedim, hatırladınız mı? Bunu yazın bir yere. Nesillerden halifenin manası, nesillerden nesillere insanlık serüvenin diğer bir adı. Neydi? Tasarruf hakkına sahip olmak ve sorumluluk. Bizim sorumluluğumuz ne bu dünyada? Kardeşler, kulluk. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ Fıkıh kitaplarının bir bu ayeti kerimeyle birlikte şu ifadeye yer verilmiştir. Her bir birey, her bir insanoğlu tabiri yerindeyse kendi kendisinin halifesidir. Öyle değil mi? Erki mana tasarruf hakkına sahip olmak ve sorumluluk ise evet... Ben şu anda ya teneffüs etmiş olduğum hayatta Allah'a kullukla sorumlu değil miyim? Tasarruflarımdan Allah Azze ve Celle'ye hesabımı vermek durumunda değil miyim? Vallahi öyle. İşte halifeye genel mananın çerçevesinde yüklenilebilecek anlamlardan bir tanesi ve en önemlisi bu. Ama kardeşlerim Bizler ettahiyyâtu da eşhedü en la ilâhe illallah. İllallah'ta mı indireceğiz? Yok. İllallah'tan önce mi indireceğiz? Elimizi böyle mi bağlayacağız? Yok böyle mi bağlayacağız? Bunun ihtilafını Müslümanlar yaşarken... Hep birlikte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. fi ve Hep oraya götürüyoruz. Selam verirken oturan mı önce verir, karşılayan mı verir? İşte musafaha nasıl yapılır? Az önce dediğim gibi şahadette nerede indirilir, nerede kaldırılır? Hepsinde Allah'ın Resulü'nü ölçü edindik kendimize. Ale aynina ve ra'sina hiçbir itirazımız yok. Ama yönetimin İslam'da yönetimin diğer bir adı olan halife ve hilafet konusunda dinin temelini teşkil eden bir konuda Allah'ın Resulü için örneklik teşkil etmiyor. Olması gerekmiyor mu kardeşlerim? Evet. Allah'a kasem ederim ki olması gerekiyor. Olmalı. Sağdan geçerken bile ya sen önce buyur çünkü sünnettir diyoruz. Burada bile Allah'ın Resulünü ihtilafımızda ölçü kabul ederken hilafet konusunu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat hayatında ve sünnetlerine müracaat etmemizi istediği Hulefe-i Raşidi'nin devlet yönetiminde bize hilafet konusunu taksis etmiştir. Bu ayeti mi anlamak istiyorsun Kerim kardeşim? He? Bu ayetten cebine bir azık edinip mi çıkmak istiyorsun? Kur'an seninle konuşsun, sen de Kur'an'a hayatında yer vermek mi istiyorsun? Öyleyse bu ayetin içerisindeki halifeyi, hilafeti, bu kavramı senin için Resul sallallahu aleyhi ve sellem etmiştir. Başka bir yere bakma. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam 10 senelik Medine hayatında biz hilafet devleti demesek de Medine İslam devletine Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bizim için bu konuyu özelleştirmiştir. Yazın lütfen. Allah'ın Resulü hilafet konusunu bizim için özelleştirmiştir genele açık herkesin keyfi olarak adını belirleyeceği bir yönetim nizamı bırakmamıştır vallahi benim bugün derdim ne biliyor musunuz kardeşlerim bugün biz bu hilafetin yokluğunun sıkıntısını çekiyorsak bunun için çalışmak yokluğunu hissetmekten geçer bugün hissettireyim de Teala varlığı için en azından gayret gösterelim. İnşallah. Kurtubi'ye dönelim. Özelleştirdik ya. Kurtubi diyor ki halife bu ayetin içerisinde ben yeryüzünde halife yaratacağımdan maksat genel tarifi yaptıktan sonra der ki Allah'ın yeryüzünde hükmüyle Allah'ın ahkamıyla yönetecek mercinin adıdır halife. Subhanallah. Tamam bu normal. Baktım diğer müfessirlere. Üç aşağı beş yukarı böyle bir yorum yapıyor. Ama Kurtubi'nin devam eden bir sürecinde bir ibare dikkatimi çekti. Dedim ki ben bunu paylaşacağım. Ne biliyor musunuz? Kurtubi rahimahullah. Allah onun gibi muttaki alimlere rahmet etsin. Diyor ki. Vallahi diyor. Yeryüzünde Allah'ın hükümleriyle yönetmek için... Hilafetin farziyetine mustakillen bu ayet kafiidir. Objektif bakmış çünkü. Vallahi öyledir. Almış Davud aleyhisselama olan hitabı yanına öyle değil mi? Kur'an tedabbürle bakılırsa ancak şifadır sadra. Diyor ki tekrar ediyorum. Bu ayeti kerime hilafetin varlığının vücubiyetine olması gerekliliğine mustakillen delildir. Başka hiçbir deliyle ihtiyaç söz konusu değildir. Çok etkilendim Subhanallah. Dedim ki benim bunu dersimle mutlak surette paylaşmam lazım. Ama rahmet peygamberi Kur'an'ın mübeyyen vasfında olan Resul Mutlakın mukayyet sahibi Resul Mücbelin, mücmelin, mufassal ismi olan Resul sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş bize hilafeti anlatmış bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muttaki alim muhaddis imam muslim onun tahriç etmiş olduğu Ebu Hurayra radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadiste bize evrensel bir mesaj veriyor siyasi kronoloji çiziyor subhanallah bu ayeti mi anlamak istiyorsun imam muslimin tahriş etmiş olduğu bu hadissiz ondan yoksun bir vaziyette anlaşılmaz İmam muslim ebu hureyre radiyallahu an hadisten önce şunu hatırlatayım bu din evrensel değil mi kardeşlerim evet mi Evet. Ne demek evrensel? Yani bu dinin risaletin kıyamete kadar geçerli olan bir din ve risalet olduğudur. Davud aleyhisselame inen risalet gibi değildir. Musa aleyhisselame İsa aleyhisselame inen risalet gibi değildir. Kıyamet vaktine kadar geçerli olan risalet demektir evrensel risalet. Eyvallah. Bunu bir cebe koyalım. Şimdi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir peygamber? Khatem el-Nabi, khatem öyle değil mi? Son peygamber. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden sonra peygamber gelmeyecek. Ben şu soruyu sorarım. Bu din evrenselse, Allah bu dini Dahud Aleyhisselam'a hitap ettiği gibi insanlar arasında tatbik edilsin, yönetilsin, taşınsın diye gönderildiyse sorum şu. Bu evrensel olan bu din kıyamet gününe kadar hangi metot üzere tatbik edilecek? Peygamber de yok. Ama bizim merakımızı Allah'ın Resulü gideriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki <gülüyor> müthiş bir hadis dönüp dönüp okunması gereken bir hadis kronoloji çiziyor Allah'ın Resulü kronoloji basit bir rivayet değil sen Allah'ın dini niçin hayatta uygulanmıyor? bunun tedirginliğini mi yaşıyorsun al işte cevabı burada diyor ki nebiler İsrail oğulları Nebilerle siyase edilirlerdi. Kullama heleke nebi khalefahu nebi Bir nebi ölüyor. Ardından risaletin devamı müdavimliği açısından bir nebi gönderiyor Allah. Diyor ki Allah'ın Resulü ve innehu le nebiye ba'di Benden sonra peygamberlik olmayacak daha sahabeler soruyu yöneltmeden Allah'ın Resulü hepimizin merakını gideriyor. O <gülüyor> innehu Bu noktayı koyan ben değilim. Bu noktayı koyan âlemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamberdir. Hilafeti bugün Sadece bir cemaata hasredenler vallahi yalan konuşuyor. Bu hepimizin meselesi. Bunu söyleyen çünkü Allah'ın Resulüdür. Ben değil. Bakın Nebilerden sonra Nebi gelmeyecek. Öyleyse bu Risalet taşınacak. Hayata tatbik edilecek. Bunu yapacak olan makamın, otoritenin adını Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Hulefâe. Şimdi bugünümüze dönelim. Allah'ın bu hitabını anlayacağız. Bugün soru şu. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın miras bıraktığı halife veya hilafet makamı İslam'ı tatbik eden ve aleme taşıyan bugün bu otorite yok. Bugün bu ayetin azı bu olacak. Eğer bugün bu otorite yoksa ikamesi için kolları sıvamanın vakti demektir bugün herkes hilafeti konuşuyor müsbet ya da menfi doğru mu arkadaşlar hatta kuruldu bile değil mi aslı astarı olmayan müslümanları temsil etmeyen bu manada Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın bize miras bıraktığı hilafetin kıyısından geçmeyen bir hilafetten bahsediliyor bugün Vallahi bu ayet onun için önemli. Ben bugün hilafetten Allah'ın Resulü nasıl bir hilafeti miras bırakmış anlarsam nasıl bir hilafet için çalışmam gerektiğini de daha iyi anlar. İki tane şartı var. Bunda da öbekleştirelim, olmaz mı? O da nedir? Bir kayıtsız şartsız halife hilafet makamı Allah'ın ahkamını kamilen uygular. Örnek vereceğim birazdan. Şartlar, konjonktür, fitne, tehdit teşkil etmiyor. Bekleyelim bir ya filan. Değil. Birazdan örneği vereceğim. Subhanallah. Bir bu, iki otoritenin emanın güvenin Müslümanların elinde olacak. Tebası halife varken rahat uyuyacak. Şöyle yazdım. Paylaşayım. Hilafet makamı hassasiyeti olan bir makamdır. Bir. Sorunluluğu olan bir makamdır. Bunun altını çizin. Sorunluluğu olan bir makamdır. Allah ve Resulünün hükümleriyle tatbik eden makamdır. Bu şartlar yerine gelmiyorsa, zafiyete uğruyorsa sıkıntı vardır. Sorunluluk dedim. Vallahi bugün ümmetin yöneticisi olmak sorumluluktur. Değil mi? Değil mi kardeşlerim? Öyledir. Hilafet makamı da öyledir. Hilafet makamı adına yöneticiler de öyledir. Biz bugün vallahi bakın yeminle söyledim. Hilafet makamını sulandırdık. Muttaki müminleri istisna kılıyorum. Hilafetin ikamesi için hayatını ortaya koyan, kellesini koltuğunun altına alıp da gezen, muttaki müminleri bundan istisna kılıyorum. Onlara selam olsun. Ama sulandırdık bugün. Örneklere girmiyorum, hepiniz biliyorsunuz. Orada, burada. Ciddiye almıyoruz bile. Ya siz hilafetle mi? Ya bu iş ciddi mesele, sorumluluk ister, Evet. Hilafet makamı sulandırılamaz. Yöneticilik sorumluluktur. Ciddiyet ister. Halife makamı hep öyle olmuştur. Sorumluluğu anlamak için bir örnek vereceğim. Vallahi beni baştan sona etkilemiştir. Bir gün Ebader gelir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme der ki Yönetici olmak, yönetici olmanın sorumluluğu beraberinde getirdiğine örnek. Allah rızası için bunu unutmayın. Bugün biz bu tefsir dersinde ne aldık ya? Bunu unutmayın. Oldu mu? Söyleyeceğimi. Ebe Azer gelir. Medine'dir zaman. Allah'ın Resulüne der ki ya Resulallah. Ali'yi işte kadı tayin ettin. Muaz bin Cebeli vali tayin ettin. Filanı filanı işte vali yönetici tayin ettin. Ebazer ben. Bana da yöneticilik ver. Bana da sorumluluk ver ya Resulallah. Bu ümmeti bir yerde de ben yöneteyim ya Resulallah. Allah'ın Resulü rivayete göre güler. İlk önce Ebazer'e sarılır. Sırtını sıvazladıktan sonra der ki, Ya abaderin, inna ka daifun, ve inna ha amanetun, ve inna ha yom al-kiyametu khizun ve n-dametun, illa man ahdha bi Vallahi biz bu rivayeti anlayalım, gerisi ziyadey kelamdır. O kadar iddialı konuşuyorum. Diyor ki, Ya abader. Daha Medi Mekke'nin ilk yıllarında Müslüman olmuş. Eziyet, yani duçar kalmadığı eziyet kalmamış bir sahabe. Diyor ki, ya ebader inneke daifun, sen zayıfsın. Anatomik olarak, fizyolojik olarak zayıflıktan bahsetmiyor. Diyor ki, inna ha emanetun. Bu bir emanettir ebader. Ne yöneticilikten bahsediyorsun sen? Şey mi zannedin? Evrak işleri mi zannediyorsun bu işi? İnneha <gülüyor> emanetun. Bitmedi. İnneha yevmel kıyametuhizyun ve nedametun. Diyor ki yevmul kıyamede o sarmal vardır ya böyle şeylere dolanır, ağaçlara falan böyle çiçek. Diyor ki boynuna dolanır, boynuna. Diyor ki hizyun ve nedametun. Altından da kalkamazsın kamburdur o kambur yumurta sepeti var ya böyle kırılmasın diye dolaşırsın vallahi ona benzeriyor Allah'ın Resulü İlla ancak kim onu hakkıyla tevdi eden neymiş kimse hilafet makamını sulandıramaz oraya aday ben ümmetin yöneticisiyim diyorsa Müslümanları kollayacak. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdikleriyle ümmete İslam'ı tatbik edecek. Beni şu çok etkilemiştir. İşte bizim anlattığımız Allah'ın Allah, Allah azza ve celle'nin vadi Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdeledi hilafet birazdan örneğini zikredeceğim, o vizyona sahip olan hilafetin ta kendisidir. Allah bize tez zamanda nasip etsin. Allahumme amin. Vizyona bak. Şu işte bu ayet bize bunu hatırlatmalı. Diyor ki ravi, tarih kitaplarında geçer. Bir gün Müslümanların yöneticisi olan halife, Gökyüzünde hafif kararan bir buluta bakar. Gözleri ona böyle dalar gider. Ve şöyle seslenir. Bulutla konuşmaya başlar halife. İzhabi اَيْنَ مَا شِعْتِ اِذْهَبِي اَيْنَ مَا شِعْتِ فَا اِنَّ Vizyona bak ya. Allah'u akbar. Diyor ki ey bulut. Süzülüyor ya bulut. Böyle Bulut gider biliyorsunuz. Bulutla konuşuyor. Diyor ki, ey bulut, süzül ve git gideceğin yere. İdhabi aynemashit. İstedin yere git. Fa inna karajekse yaudu ileye. Senin su olarak düşürdüğün yağmur damlalarının o toprağı İslam devletine karaç olarak geri gelecektir. Fetihle yatıyor, fetihle kalkıyor. İslama kazandıracağım o toprağı bir iznillah teala. Yağdır nereye yağdırırsan diyor. Nasıl bir vizyon ya Rabbi. Buluta diyor ki git düşür. Ben nasılsa geleceğim. Kelimatu'l ulya'yı oraya çekeceğim. Özlem duyduğumuz hilafet böyle bir şey kardeşler. Allah bize tez zamanda nasip etsin. İki tane şart saydım. Hatırlıyor musunuz? Bir, kamilen İslam'ı tatbik edecek. İki, tebasını koruyacak. tebasını kollayacak. tebası için sevdiği şeylerden vazgeçecek. Birinci şart. Cidlerce kelam tevdi etmek mümkün. Ama bir örnek vereceğim inşallah. Hem de konumuz daha iyi anlaşılsın. Halife ne demekti? Mirasçı alıyor, devrediyor. Hazreti Ebu Bekir halife olunca ona ne dediler? Kardeşler, birkaç rivayet var. Emir el müminîn Doğru mu? Mü'minlerin emiri? Ama en çok telaffuz edilen şu olmuştur. Halifeti Resûlillah. Ben demedim ha. Sahabeler diyor. Neyi devir aldı Allah'ın Resûlünden? kamilen İslam'ı tatbik etmeyi, Müslümanları kollamayı. Hazreti Ömer takifte Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu elini kaldırında dedi ki sana beyat ederim ama bir şartla. Nedir o? Allah'ın ve Rasulünün hükmüyle hükmedeceksin. Onun için Hazreti Ebubekir e halifet-i Rasulillah demişlerdir. Evet. Allah'ın Rasulünün yaptığı işin aynısını o makamı devraldığı için İslamı kamil manada tatbik edeceğiz dedik yine Hazreti Ebu Bekir'den vereceğim örneği müsaade ederseniz şartlar yazın bunu konjonktör ya şimdi zamanı mı hele bir fitne bize musallat olsun canımızı bir yaksın bu kadar daha tehdit içermiyor bizim için yani orada Müslümanları katlediyor olması bizim için bir şey ifade etmiyor yani daha dine yani yekün manada bir, bir tehdit oluşturmuyor filan. Yok böyle bir şey. Ya tedricen İslam'ı getirelim. Namaz başta faizi kaldırırız biiznillah. İki tane ahkamın arasını ayırmak diye buna denir. Bakalım Ebu Bakir öyle mi yapmış? Usame'nin ordusunu göndermiş Ebubekir Bekir radıyallahu anh. Rumların üzerine. İslam devleti başka yani tırnak içerisinde donanım açısından tok, çok da teçhizatlı değil. Murtatlar zekat vermeyenler hepiniz biliyorsunuz uzatmıyorum ziyadeyi kelam olur. İstişare ediyor Ansar ve Muhacirle. Diyor ki bu namazla zekatı ayıranları ne yapalım? Yazın. Diziyorum altını. Namazla zekatı ayıranları ne yapalım? Allahu akbar. Diyor ki vallahi biz cihada bile gideriz Ebu Bakir. Ama bize zekat için biraz müsaade et. Bu cihada gitmeye razı zekat için biraz müsaade istiyor. Hazreti Ömer'e soruyor. Ali'ye soruyor Allahu anhuma. Allah ondan hepsinden razı olsun. En nihayetinde ağırlıklı kanaat şu. Hazreti Ömer bile öyle diyor. Diyor ki Usame'nin ordusu orada. İçeride fitne zuhur etmiş. Diyor ki gelince hesabını sorarız. Anlatmak istediğim ne? Kamil manada İslam'ın tatbik edilmesinin hassasiyeti Hazreti Ebu Bekir an Bukhari Müslim takriç etmişlerdir. Atına biner. Der ki Allah'a kasem ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme zekat olarak verdikleri ne varsa onu alana kadar devenin yuları olsa bile ağaçları toplasalar cinleri toplasalar taşları topsala, toplasalar bütün insanlığı toplasalar Allah benim canımı alana kadar attan inmem. Onlar kim oluyor ki Allah'ın ikisinin arasına ayırmadığı namazı ve zekatı ayırıyorlar? Diğer bir rivayet var. Kısmen buna nazaran güçlülüğü açısından şahıs kalır. Ama rivayettir, ulaşmıştır, çok da zayıf değildir. Paylaşmak istedim. Buna ilave olarak şu nedir? Ebu Bakir radiyallahu an der ki, ya Ömer vallahi Rasulün zevcelerini şurada dişi kurtların yediğini görsem Allah'ın Resulüne verdikleri zekatı onlardan almadan vallahi atımdan inmem. Resulün zevceleri mübarektir. Allahu akbar. Gitti gitti Onlara haddini bildirdi. Dedi ki ben halifeti Resulillahim. Ben Allah'ın Resulünden bu makamı İslam'ı hayata kamil manada tatbik etmek üzere aldım. Birinci şart bu. Bizim böyle bir halifeye ve hilafete ihtiyacımız var. Allah bize tez zamanda nasip etsin İki ne dedik tebasını koruyacak gözetleyecek bunu bize Hazreti Ömer anlatacak bugün inşallahü teala öyle bir Ömer ki rivayete göre zekat veremeyeni bulduğu zaman amiline şunu söyleyen Ömer dağlara buğday serpin serpin ki İslam devletinin kuşları aç kaldı demesinler. Bu Ömer anlatacak bize bugün tebaa nasıl korunurmuş? Dertli Müslümana nasıl sahip çıkılırmış? Hı? Bu Ömer anlatacak. Kuşları düşünen Ömer anlatacak. Raşit bir halife anlatacak. Hazreti Ömer radıyallahu an Abdurrahman İbni Avf'ı alır teftişe gider der ki bugün bakın Medine'nin dışından bir kervan gelmiştir Abdurrahman gel de yorgundurlar onlar böyle kervanlarının yanı başından ayrılmayalım da ezan vaktine kadar sabah geceden bahsediyorum insanların uyuduğu, uyuduğu böyle mışıl mışıl uyuduğu bir vakitte Müminlerin emiri teftişe çıkar. Bir çocuk sesi gelir. Gider. Der ki kadın. Çocuğun iniltisini kes. Gider. Bir saat sonra Ömer radıyallahu anh gelir. Çocuk hala ağlıyor. Der ki be kadın. Çocuğun iniltisini kes. Kapıyı açmaz. Kapının arkasından söyler bunu. Sabaha doğru Ömer gelir ki çocuk hala ağlıyor. Kapı açılır. Der ki be kadın sabahtan beri teftiş yapıyorum. Bir çocuğu susturmaktan acizsin. Ama kadın bilmez onun halife Ömer olduğunu. Der ki açlıktan be adam. Açlıktan ağlıyor. Diyor ki yemek ver. Diyor ki yiyeceğim yok. Yok. Tam Hazreti Ömer bu onu biraz etkilemiştir kapıdan çıkmak üzereyken geri döner der ki bu daha kundakta bir çocuk sen bunu ne zaman sütten kestin ki der ki evet kestim kaç yaşında birden daha küçük Hazreti Ömer şiddetlerini radıyallahu an diyor ki sen kimi oluyorsun da? Sen kim oluyorsun da daha bir yaşını doldurmamış bebeği sütten kesiyorsun ve çocuk ağlıyor. Kadın diyor ki Allah diyor başımızdaki müminlerin emiri Umar'a diyor insaf etsin. Diyor ki hayırdır. Üç kere tekrar ediyor kadın. Allah Hazreti başımızdaki emire Ömer'e insaf etsin insaf etsin insaf etsin diyor ki niye diyor ki çocuğumu diyor ben niye sütten kestim biliyor musun Ömer başımızdaki halife Ömer sütten kesilmediği takdirde bir aileye fakirlik maaşı bağlamıyordu ondan Sütten husisi kestim ki... ...yalan söylemeyeyim... ...sütüm kesilmiş bir çocuğum var dedim... İstedim ki maaş bağlansın. Hazreti Ömer mescide gider... ...hiçbir şey söylemez Hazreti Ömer. Ravi diyor ki... ...sakalları ıslandı ağlamaktan. Namazı kıldıktan sonra... ...cemaata döner. Kadının aynısını dediğini Ömer... ...kendisine nida eder... Allah sizin emiriniz Ömer'e insaf etsin. İnsaf etsin, insaf etsin. Der ki daha sorumlusuna sahip çıkamıyor. Diyor ki bundan sonra dünyaya gelen bebek hangi evde dünyaya geldiyse maaş bağlayın. Diyor ki Allah bana o evden soracak çünkü. Nasıl olurmuş halife? Halife böyle olurmuş oldu mu da raşit olurmuş. Biz buna nasiplendik ya Rabb sen tez zamanda ikramıyla. Biz bunu istiyoruz. Tebasının derdiyle dertlenen bir halife istiyoruz. Yeri geldiği zaman çıkacak halkına, ümmetine, tebasına diyecek ki Allah sizin emirinize insaf etsin. Size sahip çıkamadın. Ama birisi gelir de derse ki hocam bu raşitlerin zamanında kaldı ya. İşte ne bileyim var mı böyle hilafet aynı bu kavram? Bak aynı halifeden bahsediyor. Hala ayetten çıkamadık. Hocam niye uzattık bu kadar? Bunsuz hayat olmuyor da ondan kardeşler. İstedim ki ehemmiyeti idrak edilsin. Var bugün bu ayet. Belki ekranın altında yazan 31 32 33. ayetler bugün yetişmesin. Yetişmesin. Ama biz bugün neyi istediğimizi bilelim. Allah bize bugün bu ayette neyi azık olarak bırakmış onu öğrenelim. Bir de Osmanlı'dan vereyim isterseniz. Birisi zirve, birisi hasta adam. İnanın bu sefer Müslümanları koruyan bir halifeden örnek vermeyeceğim. Ya kim? Herhangi bir zulme uğramış, herhangi bir kavimden örnek vereceğim. Batılı bir tarihçiden aldım bunu. Dönün bakın. Abdülhamid Rahimullah. Almanların böyle bir sınır kasabası vardır araştırın bakın internette Munheim diye. Bu bu örnek var ya vallahi diğer örnek kadar beni etkiledi içtenlikle söylüyorum. Yok böyle bir şey. İşte hilafetin ehemmiyetini anlatmak için önemli buldum. Abdülhamid rahimeullah'ın hilafeti döneminde Almanlar Munheim kasabası, Ren Nehri var. Munheim ve Fransızlara sınırdır. Orada Ren Nehri'nin iki tarafı Almanların mahsulu daha çok oluyor. Almanların mahsulu daha çok oluyor. Fransızlar geliyor. Mahsul hasat zamanında orayı yekle yerle eksan ediyor. Almanya'nın bir sene yiyeceğini alıp götürüyor. 1 böyle, 2 böyle, 3 böyle Almanlar muzdarip. Oradan yardım, buradan yardım. Bu zulme dur diyecek kimse yok. Osmanlı hasta adam. Hilafet böyle sarsılmak üzere, sütun sallanıyor. Öyle bir dönem. Aynı da aynı gibi raşitlik zirvesinde değil belki. Ama adı yeter adı. İnnemel imamu cünnetun. Bu hadis 1924'e kadar tahakkuk etmiştir. Der ki Almanlar, Abdülhamid'e mektup yazalım. Etkili olsun diye metni okuyorum kardeşler. Müsaade ederseniz size yöne, yönelemeyeceğim. <gülüyor> Fransızlar her sene bize diyor. Mahsulümüzü elimizden alıyorlar. Siz ki, dikkat edin, dünyaya adalet dağıtan bir sultan. Tekrar edeyim mi? Dünyaya Adalet dağıtan bir sultan İslamiyetin de halifesisiniz. Vallahi bunu ben İslam Müslüman ağzıyla söylesem yakışır da bunu söyleyen bir kafir. Dikkat edin kardeşler. Bunu yazan bu devletin tebasından birisi değil. Allah'a ve Resulüne inanmayan birisi. Dünyaya adalet dağıtıyorsunuz. İslamiyetin halifesisiniz. Diyor ki rica ediyoruz bu zulmü durdurun. Asker gönderin. Abdülhamid Rahim Allah mektubu inceler. Der ki vezirine oraya asker göndermeye değmez. E, ne yapacağız sultanım? Mektup yazar. Der ki bahsettiğin o insanlar var ya sizi istila eden mahsulünüzü alan o insanlar bende malumat olarak çok korkak insanlardır. Diyor ki mektubumla birlikte İslam hilafet devletinin ordusunun elbiselerini gönderiyorum. Diyor ki mahsul zamanı giysinler kafidir. Allah Allah. Diyorlar ki bu mümkün değil. Yani mektup eline alışıyor, bir tuvalda elbise. Bot var, elbise var. Yani Osmanlı Khilafet Devleti'nin ordusu hangi elbiseyi giyiyorsa onu göndermiş çuvallı Abdülhamid Rahimallah. Giyiyorlar mahsul zamanı. Fransızlar Nehrin, Ren Nehri'nin öbür ucundan diyor ki Ahanda buraya İslam'ın koruyucusu gelmiş. Diyor ki bırakalım mahsuller onun olsun canımızı kurtaralım. <gülüyor> Elbiseden bahsediyorum ha elbise elbise. Bir de kendisi gitseydi ne olurdu Allah bilir. Daha sabur bile edemiyorum. Allahu ekber. İşte bana bu ayet böyle bir şeyi hatırlatıyor kardeşler. Allah bize tez zamanda nasip etsin inşallah. Şimdi kardeşlerim 31. ayet-i kerimede şimdi Allah Subhanahu ve Teala ayetin sıyakında diyor ki bu hilafet konusunu hemen böyle kesip buna geçmek belki böyle bir düşüş olacak ama bu ayet-i de en nihayetinde anlamak durumundayız. Şimdi 31. ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala va allama adama al Allah diyor ki Subhanehu ve Teala işte o yarattığı halife var ya ona diyor isimleri eşyaların keyfiyetlerini öğretti. Ondan sonra onları diyor meleklere arz etti. Düşünün bakın Allah bize her zaman bu animasyon ifadesini çok kullanıyorum ama Kur'an öyledir. Teşbih de olmasın. Bize anlaşılsın diye Allah böyle konuşuyor. Diyor ki meleklere ben Adem Aleyhisselam'ı arz ettim. Demiş ki Allah meleklere şu şey eşyaların isimlerini sayınız. Enbi'hum bi'esmâ'a Say. İn kuntum sadıqîn. Hani benim yaratacağım o halifeye ifsat eder diyordunuz. Biz yetmiyor muyuz ya Rabbi? Nahnu nusebbihu bi'hemdik. Biz seni tesbih ediyorduk. Ondan sonra diyor ki Allah, hadi bakalım şu eşyaların keyfiyetlerini bir söyleyin. Ya Rabbi, la dedi? La ilmena illa ma allemtena. Sen öğretmedikten sonra biz nasıl bilelim ya Rabbi? Diyor ki Adem Aleyhisselam'a şu eşyaları say. Ve Adem Aleyhisselam eşyaları sayıyor. Ve Allah Subhanahu ve Teala orada meleklere bakınız, ben sizin bilmediklerinizi bilirim diyor ve 33. ayet-i kerime bu şekilde nihayetleniyor kardeşlerim ama biz buradan bu ayetten neyi öğreniyoruz şimdi soru şu melekler o eşyaları niye bilemedi kardeşler Adem aleyhisselam bildi ama melekler bilemedi niçin çünkü Allah Subhanahu ve teala Adem aleyhisselama eşyalar hakkında öncül bilgi verdi de ondan doğru mu Kardeşler soruyorum size, bu ne? Hepimiz biliyoruz, su bardağı. İçindeki ne? Su. Masanın üzerindeki şu ne? Peçete. Niye biliyoruz biz bunu? Yani ben size şunların isimlerini sayın desem, hepiniz burada mevcut olan eşyaların bütün isimlerini sayarsınız. Doğru mu kardeşler? Melekler niye sayamadı? Allah melekleri eşyaların, keyfiyeti hakkında öncül bilgi vermedi de ondan. Adem Aleyhisselam'a verdi mi? Verdi. Say dedi? Saydı. Biz bu ayetten düşünme metodolojisini öğreniyoruz. Allah'a baklar. Bir ayet bize nasıl düşünülür onu öğretiyor ya. Melekler tesbih etti. Amenna. Allah ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. Amenna. Ama bunun tefsir edilecek bir yönü yok. Ama Allah bize bu ayette nasıl düşünülür onu saklamış. Onu öğrenmek marifet bugün onu. Sağlam bir dima, beyin. Sağlam his organları. Vaka eşyanın kendisi ve öncül bilgi. Hiç ömründe kitap görmemiş bir adama kitap versek. Bakın, meleklerin cevabını idrak etmeye çalışıyorum, ettirmeye çalışıyorum. Bilmiyoruz ya Rabbi. La ilme lene illa ma allamtana. Hocam, siz bana bu kitabın keyfiyetini öğretmezseniz ben nereden bileceğim? Hiç ömründe kitap görmemiş birisine. Kardeş bu ne? Melekler böyle dedi. La ilmele لَنَا illa مَا Sen bana bunun elindekinin ne olduğunun keyfiyetini bildirmezsen ben bunu hiç görmedim ki bilmiyorum. Bin kere de baksa o adam o, o kitaba ne olduğu hakkında ortaya bir fikir koyabilir mi? Hayır. Adem aleyhisselam Allah'ın kendisine arz etmiş olduğu eşyaların hepsine takır takır cevap verdi. Niye? Nasıl ben bugün şunun su bardağı ve içerisinin su olduğuna böyle aklen kanaat getiriyor, bir fikir ortaya koyabiliyorsam Allah Adem Aleyhisselam'a o ilmi verdi ve Adem Aleyhisselam saydı. Ama kendisine ilim verilmeyen melekler sayamadı. Onun için tefekkür metodu ...akletme metodolojisi... ...bu ayet kelimelerin içerisinde saklıdır, ...kardeşlerim... ...Allah subhanehu ve teala... ...bizleri istikametten ayırmasın... ...Allah subhanehu ve teala... ...bugün dersini işlediğimiz... tefsiri altında kaldığımız... ...arzuladığımız... ...vadine güvendiğimiz... ...müjdesine mazhar olmak istediğimiz... ...ikinci raşidi hilafeti... ...bizlere dünya gözüyle görmeyi nasip etsin... Emektarlarından eylesin. Sorulduğunda ben bunun için hayatımı ortaya koydum ya Rabbi. Diyen, müdafaa eden, edebilenlerden eylesin Allah bizi. Hakkıyla Kur'an'ı, ayetlerini anlayabilenlerden olmayı nasip ve müessar kılsın. Subhane Rabbika Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel mursayin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah bana öncelikle söylediklerimle, sizlere de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müessar kılsın. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته